Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, ee, konuğum var Özlem Şekercioğlu Lespor Hoş geldiniz Özlem. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz? <gülüyor> teşekkürler ee, şimdi biraz sizden bahsedeyim dinleyicilerimize tanıyanlar vardır illaki veya şimdiden e, sosyal medyada aramak <gülüyor> isteyenler arasınlar Özlem şeker .net, e, kendi web sitesi bakabilirsiniz e, bir de özlemle sport Sonunda T var Instagram ve Facebook'tan da bakabilirsiniz Kendisi sanat yönetmenliği yaptığı Çok şeker kitapları var çocuklara dair inanamıyorum nasıl yazdığını <gülüyor> ve yaptığını e, Filmleriniz var Esma Aziz Elşe gibi e, Sanat yönetmenliği yaptı e, Evet, evet. E, Şimdilerde de daha yoğun olarak Evet Resimler çiziyorsunuz, doğada yürüyorsunuz ve bunları çocuklarla paylaşıyorsunuz. Çocuklar <gülüyor> <Evet>. size geliyor. <gülüyor> ee, kutu çocuklar diyorum ben onlara. Apartmanlar da büyüyor. <gülüyor> evet. Biraz doğaya açılmış oluyorlar sayenizde. Evet çok doğru aslında İstanbul'da Emirgan'da yaşıyorum çok uzun yıllardır şimdilerde Boyacıköy'e taşındım ve kendi çocuğumu da büyütürken 16 yaşında bir oğlum var Yunus kendi çocuğumu büyütürken ona sağladığım güzellikleri yani hep böyle işte sincaplara bakarak kuru da yürüyerek uyudu ya da işte sahilde tutulan balıkları sayarak saymayı öğrendi şimdi benim çocuğum büyüdü o kendi yoluna doğru gidiyor ama ben de işte çok uzun yıllarda çocuklarla çalışan biriyim ve şimdi bana gelen atölyeme gelen çocukları aynı güzellikleri paylaşmaya devam ediyorum tabi o zaman zarfında ben de büyüdüm, ben de bir sürü şeyler öğrendim. Ee, ...işte yaklaşık 15, 10, 10 yıldan fazladır 2003-2004'ten beri filan çocuklarla çalışıyorum. Ee, ondan önce evet yani bir sinema reklam, belgesel piyasasında çalışmışlığım var ama hani dümeni 30 yaşlardan sonra tamamen çocuklara kırdım. Ee, önceleri yani bütün bu yıllar boyunca farklı sosyal sınıflardan, farklı hikayelerden yüzlerce çocukla yolum kesişti. Ama daha çok informal eğitim kapsamında da çalışan biriyim. Ee, okullarla da, anaokullarıyla da çalıştım. Son geçen yıla kadar 3-4 yıl Pierlotti e, Lisesi'nde e, sanat... ...atölyeleri yapıyordum. Oraya hani yazar çizer olarak davet edildim önce. Sonra da oradaki plastik sanatlar atölyesinde çalıştım çocuklarla. Ve şimdi hem Türkçe hem Fransızca kendi atölyemde çocuklarla e, bütün bu deneyimleri paylaşıyorum. Birlikte çocuklarla evet o, yani doğada olmak bu e, sürecin yani bu atölyelerin önemli bir parçası. Emirgen Kurusu'na yakınız... Ve çocuklarla birlikte ve genellikle büyük bir çantayla birlikte <gülüyor> işte içinde piknik örtümüzün işte mutlaka bir iki tane kitabın boyaların işte akreliklerin kağıtların olduğu bir çanta bu. Ve ben genellikle o gün bana gelen çocukla beraber ve bu çantayla birlikte eğer hava güzelse emirgan kurusunda yürüyorum sohbet ediyorum kendileriyle ve doğadan ilhamla doğanın içinde üretiyoruz yani evet yapmaya çalıştığım şey bu eğer hava koşulları müsait değilse de evde küçük bir atölyem var böyle denize bakan ilham verici bir ışıklı bir atölye orası oraya gelen çocuklarla yine sohbetler edip onlara aslında bir durma dinlenme ve iki türlü dinlenme alanı açmaya çalışıyorum. Hem dinlenme hem de e, anlattıkları hikayeleri dinleme alanı denebilir. Evet. E, demin onu konuşuyorduk. Dün Hı -hı. daha böyle bir çocukla kızı kadar bir çocukla hani, Hı -hı. karşılaştık. <gülüyor> e, çocuk durmuyordu. E, Hı -hı. Yani sürekli konuşma ihtiyacı vardı. Sürekli hareket etme. E, belli ki çok akıllı, donanımlı Hı -hı. falan ama... Benim gittiğim hanelerde de, evlerde de Hı -hı. şunu gözlemliyorum. Aileler çocuğu çok izliyorlar. Çocuk Hı -hı. da ister istemez onları eğlendirme, canlandırma ihtiyacına giriyor ve animatör kimliğine bürünüyor. O evet. da çocukları çok yıpratan bir şey. Çünkü 3 yaşındaki bir çocuktan beklemediğimiz... Ya da üç yaşındaki bir çocuğun edemeyeceği lafları bekliyoruz. O da boyunu aşan bir şey yapmaya çalışıyor. Ya saçmalamaya başlıyor <gülüyor> ya çok hareket etmeye başlıyor. Biraz yazık oluyor. Şimdiki çocuklarda da onu görüyorum. Sürekli bir ben de görüyorum. E, evet. hareket ve eğlendirme, anime olma durumları falan var. Kesinlikle öyle. Ee, yani çok fazla çocuklar çok... E... ...çok fazla stimüle oluyorlar, çok fazla görsele bence ve çok fazla bilgiye maruzlar bizim gibi. Ee, ve aslında e, evet duramıyorlar. Yani benim çocuk, ben kendi bana gelen e, ve her biriyle ayrı yolculuğa çıktığım çocuklarda da bunu gözlemliyorum. Ya çok hızlıca sıkılınıyor bir şeyden, yani daha birinci iş, ötek, bir, bir iş bitmeden ötekine, ötekine geçmek... İstiyorlar ya da daha bir fikir daha akıllarına gelmeden onu uygulamadan başka bir şeye zıplamak ben de işte şeyi önemseyen biriyim yani başladığımız iş, işi bitirmeye e, bitirme kısmı yani ne kadar sıkılsak da bir şeye başladıysak onu bitirelim istiyorum. Bu bazen e, yani ha, bazen bir cebelleşmeye de dönüşebiliyor. E, yani çocuk kendi isteğiyle başlamış olsa bile kendi fikrinden çok çabuk sıkılıyor. Ben bütün bunun hani yaşadığımız dünyadaki e, bizim de maruz kaldığımız çok fazla informasyondan çocuklar da elbette nasibini alıyorlar. Yani ben de aslında tam olarak bu ihtiyaçtan dolayı yani e, böyle bir alanı ee, çocukları açmak istedim yani biz bazen e, evin terasından sadece e, bulutlara bakıp e, saksa, geçen saksağınlara bakıyoruz. Yani durup bir ağaca bakmak ve <gülüyor> bir buluta bakıp onu bir şeye benzetmek için durmak... E, ...aslında çok... ...sıradan bir şey olmaktan çıktı... ...yani biz, bizim bir de bizim çocukluğumuzdaki... ...gibi bir çocukluk yaşamıyor artık... ...kentli çocuk... ...yani hep bir kurgunun içinde... ...yani işte servise biniyor, okula gidiyor, okuldan geliyor, evine gidiyor... ...ve burada hep bir otorite... E, ...otoriteler var... ...hani bana gelen çocuk... ...evet ben de elbette yetişkin biriyim ama... ...mümkün olduğunca... E, ...onları dinlemeye çalışıyorum... ...yani bu kısmını özellikle... ...vurgulamak istiyorum çünkü... ...biz çocukları pek az dinliyoruz... ...yürekten... ...yani öyle hissediyorum... Yani ...ben kendi annelime de aynı şeyi... ...yani hani... ...terzi söküğü hesabı... ...aynı kritiğe getiriyorum bazen... ...yani bırakalım... ...nasihatı ya da onlara... ...bir şeyler öğretme çabasını... ...biraz da onlar söylesin... ...yani biraz da onlar anlatsın... ...yani Hı -hı. biraz da onlar getirsin... ...hani... Ve onların getirdiklerinden yani az önce konuştuk e, e, en son Ant diye bir e, yeni gelen bir öğrencim var. E, bitkileri çok seven bir çocuk ve bana hiç tanımadığım bir e, maymun kabı e, adlı yani monkey carmış İngilizce ismi bir bitki getirdi. E, burada yetişen bir bitki değil hayatımda ilk kez gördüm. Kuruan bir kap gibi ve bit, işte böcek yiyen bir bitkiymiş ve hani çok şaşırdım ve biz onu... Onu bir işte dün sanat eserine çevirdik. Onu Ant Deniz getirmişti. Ee, yani o anın yani çocuğun heyecanına e, heyecanını da gıdıklayacak. <gülüyor> çocuğun heyecanını büyütecek. Ve ona yeni e, metotlar, teknikler de göstererek ilerleyen bir süreç. Ve biz, bizim o maymun kabımız e, sonuçta gökyüzüne tırmanan bir... E, Karaktere dönüştü dallarla e, ve boyalarla. Çokça e, farklı malzemelerle çalışmayı seven biriyim. E, daha çok da geri dönüştürmeyi seven. Yani ya doğal malzemeleri seviyoruz. Onları bazen birlikte topluyoruz. O sürecin bir parçası olabiliyor. Yani biz e, Emirgen Kurusu'na gittiğimizde işte dallar, yapraklar, işte e, düşmüş bambular toplayıp sonra atölyeye getirip onları... Dönüştürüyoruz çünkü her şey aslında bir sanat eserine dönüşebilir. Böylelikle geri dönüştürmeyi yani kitaplarım da mesela postacı çocuklar da yani neredeyse çöpten hani çöplerden bulduğum bir sürü şeyle yapılmış kitaplardır. Farklı malzemelerle de farklı gözle bakmayı öğreniyorlar gelenler. Yani hani artık mesela ailelere de öyle söylüyorum yani evinizin içine bir tane karton kutu koyun ve evdeki bütün işte güzel jelatinler kutular işte düğmeler eski kıyafetler her şeyi to, to, yani atacaklarınızı toplayın biz onu başka şeylere dönüştüreceğiz diye hani e, bu evet bu çok sıkça e, uyguladığım şeylerden bir tanesi doğal e, ağaçlara yakın durmak zaten hepimize iyi gelen bir şey yani sadece çocuklara değil ağaçlara dokunmak ağaçlara bazen sarılmak işte onları bir ağaç karakterine çevirmek gibi e, işler yapıyoruz denebilir. Küçük yani çok uzun yıllar çok kalabalıklarla çalıştıktan sonra son 2-2-3 yıldır e, yani Kerem'in özellikle gelişiyle başlayan bir süreç bu. E, e, Kerem biz biz İstanbul Çiziyorum adlı atölyemde karşılaştık. Ve aslında süreci başlatan... E, ...Kerem oldu yani birebir atölyeler... ...sürecini başlatan Kerem... ...Kerem'e de selam olsun burada... ...evet evet annesi <gülüyor> İpey'e babasına Tunç'a... Ee, ...ve şey... ...yani Kerem ilk geldiğinde... ...hiç böyle on on, on dakika bile... Du ...durup konsantre olamayan... ...bir çocuktu böyle işte... E, ...bazı küçük çekinceleri vardı... ...işte üstüne... ...pis olmasından çok rahatsız oluyordu... ...işte... Um, böceklerden korkuyordu hayvanlara dokunamıyordu gibi böyle bir sürü e, şeyi vardı hani e, kapattığı e, perdeleri vardı diyeyim ve bizim Kerem'le çıktığımız 2010 ...2014'te çıktığımız yolculuktan, iki, bir buçuk iki yıla yakın yolculuğun sonunda... ...Kerem aslında e, bu bütün emirgan kurusu ziyaretleri... ...işte içinde bazen ağaç diktiğimiz, birlikte bambulardan enstrümanlar yaptığımız... ...ağaç yonttuğumuz, uzun aylar boyu dallar yonttuğumuz... ...yani sadece boyalarla değil, e, bunları da kapsıyor <gülüyor> atölyeler diyeyim... E, ee, yolculuğun sonunda Kerem gerçekten e, hani artık evdeki kedimi seven, e, ona kostümler tasarlayan, <gülüyor> <gülüyor> ondan sorucu mu? Üzerindeki e, evet evet yani üzerindeki beyaz le kostla hani tek bir leke görmeyi sevmeyen Kerem üzerindeki beyaz le kost bir e, tuvale çevrildiğinde bundan rahatsız olmayan bir çocuğa dönüştü. Yani ve aslında Kerem'in dönüşümü. Bana bu yolda hani devam etmem gerektiğini söyledi ve ben de sonra Kerem'den sonra başka çocuklar da gelmeye başladı. Hani annelerin daha çok tavsiyeleriyle birbirine yürüyor benim sürecim ve her biriyle ayrı bir yolculuğa çıktığım çocuk dostlarım var <gülüyor> diyeyim. Ee, öğretmen demeyi çok sevmiyorum kendime çünkü. Ee, Çocuklar ne diyorlar peki size? Özlem diyorlar genellikle. Hı, hı, evet güzel. evet evet evet. Hocam hı. falan yok değil mi? Hayır öğretmen. hayır yok hayır. Özlem, Özlem rüzgar hı -hı. yani yani. Özlem diyorlar bunu <gülüyor> evet doğru. <gülüyor> hmm, mesela işte. Antiniz dediğim gibi bitkileri seviyormuş yeni öğrendim dolayısıyla biz bitkilerle yol alacağız gibi görünüyor işte e, Fırat renkleri çok seviyor renk arayıp bulmayı falan. E, Nerede buluyor renkleri doğada mı arıyor yoksa Yok yani çok e, ya, hmm. renkler derken boya hmm. karıştırmak Aha. ve yeni renk bulmaktan söz ediyorum onu her çocuk ve hepimiz aslında severiz yani mucizevi bir şeydir ya iki rengin başka bir renge dönüşmesi Um, rüzgar adı gibi <gülüyor> Adı rüzgar gibi yani ona yetişmek bazen çok kolay değil İnsanlar isimlerini taşıyor galiba Doğru. <gülüyor> <Gerçekten. gülüyor> Misiyon yüklüyoruz o isimlere. Evet. Ee, de, demin geldiğinizde de elinizde yumurta kapları vardı o mu olur yani yumurta konular. Evet. Kalına. Orada da güzel bir fikir verdiniz akrilik boya koymak onlara hem de tekrardan kullanmış olmak. Evet. Ee, çocukların o Eşyalarla ilişkiyi kurması bile çok güzel bir şey çünkü mesela ben çocuklara elma veriyorum bunu soyar mısın diyorum öyle görev olarak değil de hani hı hı. istedim birkaç öyle kimse soyamadı. Hani 10-13 yaşlarında bıçakla elmayla bir ilişkileri yok sanırım. Hani e. böyle böyle doğal şeyler, etrafındaki şeylerle ilişki kurmaları, Kesinlikle. bakmayı belki de öğrenmeleri, görmeyi hani gitmek <gülüyor> değil de, evet. değil mi? O çok değerli bir şey olmuş bence. Durup bakmak ve bak, bakmak ve görmek. Yani hmm. hani o, hani bakıp geçiyoruz ama görmüyoruz bizler de. Yani oysa. Hani bir e, manolya ağacının altında durup ona baktığımız zaman o yaprakların ne kadar parlak olduğunu işte onun etrafında dolaşan hayvanlara durabilirsek biraz bu kentin. O tohumu muhumu çok güzeldir onun. Evet tabii elbette. Tohumlar, evet, evet. yani genellikle tohumlar ağaçlar Piyaloti Lisesi'ndeki çocuklar bana ağaç özlem derlerdi çünkü, evet, çünkü iki tane ıhlamur ağacı vardı ve sanırım herhalde hiç kimsenin o ağaçlardan bahsetmediği kadar çok ben o ıhlamur ağaçların etrafında buluşalım ıhlamurun etrafında buluşalım ıhlamurun çiçekleri açtı şimdi yaprakları dökülüyor demişim ki beni ağaç özlem diye çağırırlardı dolayısıyla Ce evet ağaçlar olmuş <gülüyor> teşekkür ederim yani çok uzun yıllardır evet yani ağaçlar işte konularımdan kıymetli bir tanesi son dönemde çocuklarla ağaç dikmeyi seviyorum yani hani bu hayatta şu oraya en çok ne yapmayı seviyorsun deseniz herhalde bunu söylerim ve hani hem ülkenin çeşitli yerlerinde hem de en son yani geçen yaz Zimbabwe'ye gitme şansım oldu bir arkadaşımın davetiyle onun çocuklarıyla birlikte çalışmaya yani bu yaptıklarımı orada yapmaya orada da Oradan, bu, orada, burada işte Slow Food'un davetlisi olarak Ayvalık'ta, İstanbul'da... ...bazen gerilli usulü ağaçlar dikiyoruz çocuklarla. <gülüyor> Korsan. Evet, evet. Çok iyi. Evet ve sonra diktiğimiz ağaç üzerinden hayaller kuruyoruz örneğin. Ve o hayalleri de e, kağıda aktarıyoruz. Yani son dönemde aslında son yıllarda atölyelerin içine bu bunlar da girmeye başladı. Yani sadece e, yani hem yapıp etmek hem dikmek... Ee, sonra onun üzerinden hayal kurmak. Mesela bu Ayvalık'ta diktiğimiz zeytin ağacı, zeytin çok uzun uzun yıllar yaşayan bir ağaç olduğu için çocuklara şeye sormuştum. Yani 600 yıl yaşayacak bu zeytin ağacı, diktiğimiz ağaç mesela. Sizce 600 yıl sonra bu ağacın etrafında neler olabilir hmm, diye çok sormuştum. Çok güzel ve güçlü bir soru. <gülüyor> ve, ve, ve evet yani birkaç tane çocuk çok e, değişikti o da. Ee, güneşi Normalde biz güneşi sarı ya da turuncu çizeriz güneş, Güneşi pembe çizen çocuklar oldu Ve bir tanesi şey dedi Yani dünya ısınacak Ve hani güneş daha da pembeleşecek çok çok <gülüyor> Olabilir ya, Ayvalık da bir çocuktu ismini hatırlamıyorum ama e, Yani bilmiyorum ama birkaç çocuğun güneşi pembeydi Uzaylılar gelmişti bir tanesine Hiç unutmuyorum onu işte salınacak Kur'an etrafından sincaplar koşturan da vardı gibi gibi bir e Hayal İyi kurmaları güzel bir şey her ne kadar bugünden beslense de vesaire. Çünkü o hani dediniz ya başlıyorlar ama sonu gelmiyor. Hani hayalle başlıyor ve işte ağaç dikmek hı hı. O, o dikim aşaması onun bitmesi onun sonrasını görmeleri müthiş. Çünkü şimdi bizim karşılaştığımız ben yönetici olarak çocuklarda gördüğüm bir şeye zor başlamak ve başladıktan sonra da sonunu getirememek. Evet. Bu benim en büyük mü yani ha. mücadelem denebilir. Evet. E, hepimizin öyle olmuş <gülüyor> evet. herhalde. Bunlar hepimiz biz galiba. Kesinlikle Çocuklar doğru. Da doğru dahil hmm. olmak üzere. Onu bir küçük iyileştirmek lazım. Bunlar da iyi geliyor. Çünkü e, bırakmak, bırakmak, bırakmak bırakmak e, çocukta hakikaten ondan sonra e, bir şeye tutunamama e, hissi yaratıyor. Tabii. Evet. Ben de o çocuklarla çok olamıyorum. Çünkü hmm. böyle bir elektrik gibi bir şey veriyorlar. Hani yaşam hmm. problemi, anlamsızlık falan gibi. Bir yerde duramamak gibi. Ee, o yüzden hani onlara böyle küçük küçük de olsa ne olursa olsun bir şeye başlayıp bitirtirmek onlar için çok iyi bir şey olacak herhalde. Kesinlikle. Dolaylı olarak bizim için. <gülüyor> Öyle. Mesela Kerem bir ara işte o, o, o en uzun hikayelerden biriydi. A, ağaç yontmaya merak salmıştı. Bütün bu dalları, don, dal yontma işte önce tabii öncelik, ilk geldiğinde çakı kullanamıyordu. Ya da o, o bir, bir zaman geçti yani çakıya. Müsaade edin yani kretuarla ya da çakıyla çalışması için bir zaman beklemesi gerekti sonra o zaman geçti ve artık hani ona güvendikten sonra o çakıyı kullanmaya başladı sonra yonttuktan sonra bu defa ağaç yontmak istediğini söyledi ve bir, e, bir şeyle geldi hani bir dal değil de bir platformla geldi. Türkçesini bulamadım şimdi bir anda ee, ve onu yontmak istediğini söyledi işte o, o sırada kuzenleri Amerika'ya gitmişti ve ona yontma aletleri getirdiler falan ve tabi o yontma işi tahmininden oldukça uzun <gülüyor> sürdü ve o e, parça bizim eve zannediyorum iki ay kadar gidip geldi atölyeye ve en sonunda bitti yani hani o bitmesi müthiş bir şeydi çünkü çok sıkıldı ama işte bu sıkılmak hikayesi de yani sonuçta hepimiz sıkılıyoruz ve sıkılabiliriz yani sıkılmaktan gocunmamak, gocunmamak lazım, lazım sıkılalım. çünkü sıkılalım yani ve çünkü zaten bütün her şey bütün yaratıcılıkta sıkılmaktan gelir yani hani bütün insanlık herhalde diye düşünüyorum yani bütün kreatif süreç. Sıkı, sıkılmayla baş etmek için yani dolayısıyla bırakalım çocuklarımız biraz sıkılsınlar. Yani e, sıkılsınlar bir şey bitirmek için biraz Evet yani bütün o süreçleri e, hepimiz gibi yani hı hı. hepimiz sıkılıyoruz neticede ve çocukların da sıkılmasına müsaade edelim. Yani e, pineklemesine, sıkılmasına. yani onları oradan oraya, oradan oraya yetiştirmeyin. Yani bizim çocukluğumuzda öyle bir şey yoktu ki yani biz ama tabii bir anlamda bir tarafla daha şanslıydık. Belki çünkü sokak vardı yani ve biz o sokakta sokaklar daha güvenilirdi ve o sokakta kendi kurgumuzla aslında en en en ideali yani çocukların kendi başlarına kendi kurguladıkları kendi hayal ürünleriyle uydurdukları ya da oynadıkları oyunlar. Şimdi ne yazık ki hani İstanbul gibi bir şehirde çocukları sokağa bırak bırakmak Bırakmıyoruz Sokak yani kalmadık ki zaten evet. Biz yürüyemiyoruz ki Çocuk evet, ne evet. yapacak sokakta yani Peki evet. şunu soruyorum ben hep ailelere e, Gördüğümde e, Çocuklar sokağa veya doğaya da çıkıyor Hani hiç yok değil Hı -hı. E, Bir taraftan da ev ortamı var Daha teknolojik donanımlar evet, var Evet doğru e, Hangisini tercih ediyorlar diyorum. Yani Hı -hı. teknoloji de var diyelim, evet. doğa da var. Eğer diyorlar birkaç tane çocuk bir aradaysa direkt dışarı çıkıp oynuyorlar. Hı -hı. Hı -hı. Yani doğa onları biraz çağırıyor Biraz çekiyor gibi. Bu her zaman öyle olmayabilir ama Çoğu konuştuğum halde bunu gözlemlemiş Yani evet. o çocuk da ıı, O doğaya doğru Bir çekiliyor, çekiliyor sanırım Doğru Hani içten neyin bize iyi geleceğini de Biliyor olabiliriz Evet kesinlikle Yani bizim e, koruya gidip de sıkıldığımız pek, pek az vaki Yani çocuklarla ya da bir çocuk Arkadaşımla çünkü o kadar e, aç, yani bir tarafıyla da hala o merakları tabii hala ne mutlu ki durduğu için... ...yani etrafta çok fazla izleyecek şey var. Böcekler var, karşımıza bir kirpi çıkabilir, sincap çıkabilir, saksağın çıkabilir, karga çıkabilir... ...ve bunların hepsinin içinde olmak çok sağaltıcı. Yani Doğru. ve böylesi bir şehirde e, tüm yani bu küçük yani bu imkanları... Çocuklara tanımaya Yani çocuklarla paylaşmaya Vesile olmaya çalışıyorum Çünkü Hı -hı. ebeveynler için de Doğa iyi olabilir çünkü Hı -hı. Yine konuştuğum zaman hani söylenen şey Oyun oynamak çok da kolay Bir şey değil çünkü Hı -hı. orada bir tiyatro Bir performans var Hı -hı. Çocukla Geçirilen zaman var Ve, ve yorucu da olabiliyor Tabii. Ama doğada olduğu zaman Her iki tarafa da iyi gelebilir Tabi hele bir çocuk arkadaşı varsa ve doğada, doğada doğadaysa o çocuk yani herkes kendi kendi, kendi alanında takılabilir yani, yani Aynen öyle. Ayrıca tabii, ayrı tabii bir animasyon yapmaya hiç gerek, gerek yok. yok. Evet. evet. evet. Hatta evet. mümkünse yapılmasın yani. <gülüyor> hani bırakalım çocuklar biraz keşfetsinler keşfediyorlardı hı. ve şeye baktım çocuk kitaplarına hı hı. çoğunda doğa var. Hayvanlar, renkler, işte çiçekler, böcekler. Bir sürü yetişkinler için yapılmış gibi olan doğaya yönelik ekolojik kitaplarda da hani daha böyle bir çocuksu taraf var. Hı hı. Sanırım hani biz de artık o çocuk tarafımızı... Siz yapmışsınız mesela ne güzel hala hani yaştan bağımsız o çocuk kitaplarını yazıyor olmak, hı hı. çocuklarla vakit geçiriyor olmak... O yaşa empati kurmak veya o içimizdeki yaşı devam ettirmek anlamına geliyor diye algılıyorum ben. Doğru mu bilmiyorum ama. Çok doğru. <gülüyor> yani benim için çocuklarla vakit getirmek hediye gibi. Yani çünkü orada çok kendiliğinden akan, çok sadece çok rahat bir ilişki var. Yani çocuk kendisi gibi. Yani hani bir şey yapmaya da bir çoğunlukla bir, bir rol... Oynamıyor benimle yani bilmiyorum benimle yani benim belki bu biraz da benim mevcudiyetimdendir, kaynaklıdır o ama. çok normal hı. çünkü nasıl bir ortam sağlarsanız, hı hı. nasıl bir kişiyseniz o da size göre Kesinlikle öyle. Olacak. Çok normal değil mi yani? Evet, evet programın sonuna geldik. Aa, ne güzel. <gülüyor> ben hiç Bu anlamadım. Kadar, ben o de anlamadım. Müzik arası da vermedim <gülüyor> ama vaktimiz olursa Babazula'dan ufaklığı çalarız. Öyle bir müzik saptamıştım ama yok diyor Ömer. Peki. Hı hı. E, ben bir kez daha e, sizin internet sitenizi söyleyeyim. Özlem Seker Yani şekerden seker. özlemseker.net veya özlem e, lesport instagram veya facebook hesabından size evet. ulaşabilirler hı hı. E, kitaplara da belki internetten ulaşılabilir Doğru. ben birkaç yere sordum dağıtım hı. pek e, yok herhalde şu sıralar Evet. ama yine de ben de ulaşmak istiyorum onlara ama internette gördüm Hı -hı. çok teşekkür ederim ben Geldiğiniz teşekkür ederim çok sağ olun <gülüyor> ben ee, teşekkür ederim 23 Nisan'da geliyor pazar evet. günü ee, biraz da denk gelmesi iyi oldu bu programın evet doğru Hı -hı. Ee, çocukları da yanaklarından kesinlikle öpüyoruz kesinlikle en sevdiğim şey <gülüyor> çok teşekkürler ben teşekkür ederim kumandada da Ömer'e teşekkürler bir sonraki programda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Biyofilya Doğayla, diğer canlılarla kültür ve tasarımla kurulan özenli ilişkiler üzerine bir program.